İslam bakışı nasıldır? Şimdi burada en çok benim korktuğum şey arka plandır. Arka planı ne olduğunu ortaya emin değilseniz sakın bu işlere bulaşmayın. Mesela Budizm ve Asya'dan gelenlerin çoğunun arkasında onların kullandıkları enerji kaynağı ya da enerji kıvele dediğimiz şeylerin çoğu İslam'da uzak durmamız gereken şeylerdir. Yani üçlüler vesaire üç harfli dedikleri şeylerdir. Dolayısıyla Asya kökenlerinin hepsinin arka planda orada mesela hmm mesela bir şey söylüyorlar. Bazı isimler söylenir. O isimlerin çoğu süflülerdir. Avrupa'da buna kez Avrupa'da Yahudilerden gelme isimler var. Bu isimlerin arka planda ne söylendiği, ne yapıldığı ile ilgili muhakkak eğer kişileri tanıyorsanız arkadaş o anda bir şey söylüyor musunuz diye bir sorun. Onlar muhakkak böyle yapıyorlar. İkincisi, e, bir grup insanlar var, e, bunları yapıyorlar ve de e, bu şekilde uyguladığı zaman zannediyorlar ki orada bir iyi hafleme oluyor, enerji veriyoruz. Ama verdiğiniz enerjinin ne olduğunu bilmiyorsanız bu defa ikinci bir hastalık kapabiliyorsunuz. Ya da bir kısım insanlar önceden e, bu e, enerjilerle barışık olurlar. Ve barış bulduklar için onu geri oradan alabiliyorlar. Bu şekilde çalışmalar var. Reki ya da yoga da buna benzer işlerde. Yani kaynakları itibariyle çok büyük sakıncalar var. İslami olarak bunun med meditasyonu yapmak istiyorsanız, yani gerekir ki ya da yoga'yım, öncelikle yani bir kirli bir şeyi düşünüp, onu temizleme metotlarını öğrenmeniz lazım. Onun için önce bir ayet-i kürsi okumak, felaf okumak, e, ortamı temiz tutmak ondan sonra oradaki yabancı kelimeler yerine İslami kelimeler bulmak lazım İslamiyet'te de 12 tane süfli ve 12 tane ulvi olan melek isimleri var ve oradan e, eğer tarikat erbabı iseniz onlardan manevi güç, e, güç sahibi Abdülkadir Gönesleri gibi insanların isimlerini oraya anmanız lazım, onların ruhaniyetini oraya çağırmanız lazım Aslında Rikilerde, Yugalilerde hepsinde Böyle süflilerin e, kendilerini isimlerine istifade ederek e, bunlar yapılmaktadır. Bunların belli bir etkisi de etki alanında mevcuttu Hele e, Avrupa'da bunlara çok geçerli akçe diye bakmaktalar. Art, niyetli değil mi sorun? İyi. Allah'ın büyük olduğunu bahseden kelimeye tevhid okudunuz. Her yaşantı biçimi bir dindir. Demokrasi ve laiklik. Bize batıdan geldiğine göre biz İslam'a tabi değiliz demektir. İbadetlerin kabulü de gerçek dine tabi olmaktan geçer. Evet. Sağol. Allah razı olsun. Demek ki iyi niyetli sordunuz. Evet. Yukarıdaki konuyla ilgili birincisi o, orada söylenen Nedim'e değildir. Ona dikkat etmek lazım. Efendim. İkincisi de eğer ki bu işte ehil olan birisi var ise onların efendim, İslami ilişkilerinin ne ol olmadığını da bakmak lazım. Ulu orta bu adam işte şunu yapıyormuş meditasyon falan dediğiniz zaman sonunda Budizm ya da başka dinlere doğru e, eğitimin kaydığını göreceksiniz. Bunlar e, ilk safhada olmuyor ama daha sonraki safhalarda e, zaten bir noktada e, nihai olarak e, gideceği nokta itibariyle ben söylüyorum. Bunlar arka planda e, böyle isimler mevcut. Bu isimler ee, efendim doğru değil. Biz Hocam, şimdi Avrupa'da yaşıyoruz diye burada şeriat yok biz. Ha, evet. evet. Oyan bu arada ya e, Allah razı olsun yine e, şey demediniz yani ben vallahi şimdi fark ettim yukarıda benim zaten sorduğum soru yazıyormuş e, yani kusura bakmayın gerçekten onu oksayım şimdi zaten cevabını alıyormuşum inanın görmedim yani onu sizde hiç kırmadınız beni. Ay. Hani demediniz yukarı niye bakmıyorsa falan diye. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Melis Berlin. Biz şimdi Avrupa'da yaşıyoruz diye burada şeriat yok. Biz dinsiz miyiz? Araçlı yani. Bak bu da güzel soru sormuş Araçlı'ya. Bu Araçlı kardeşimiz kimse mikrofonu alsın. Ya, kapatmadınız değil mi? Burada. Bize bir derdini anlatsın yani. Hocam erkekler ölünce cennete giderse öyle vereceklermiş. Doğru mu? <gülüyor> ya mübarekler. Önce bir gidelim de sonra huriler dursun. <gülüyor> i̇nsanlar ya ne kadar zevkine düşkün. Maalesef biz öyleyiz insanlar. Ya, önce bir gidelim ya. Yani Demek ki e, hurileri şuna buna düşününce daha kolay iyi adam olacağız değil mi? Yani orada bunlar varmış. En iyisi şimdi bu dünyadaki haramlardan uzak duralım diyorsanız, gerçekten böyle düşünüyorsanız İyi en azından bu da bir <gülüyor> düşünce. O zaman geçen bir tanesi sordu da hocam eğer dedim e, erkeklere huriler var kadınlara yok mu dedi falan. O zaman ne diyeceksin Ahmet Efendi? Ya yani Onlar da düşünüyor. <gülüyor> yani sadece cennette e, hayat sürmek şeklinde e, buna e, mükafatı indirgemek yanlış orada mühim olan yani Allah'ın e, cenneti olduğudur. değil mi? Gerildi şimdi. <gülüyor> Gerçekten bayanlardan da bunu diyenleri olur mu, olmaz mı? E, ama ben duydum bu ortamda da başka gerçek ortamda da bu soruya karşılaştım yani. Siz dedi hem dini erkekleştiriyorsunuz, kadınlara hiç mi mükafat yok hocam dedi ya. <gülüyor> yani siz orada, evet, odada ses var mı diyor birisi. Elvan, ses var mı odada? Ses var. Sende yoksa bir çık gel. Aleyküm sena Ses iyi değil mi? Melis Berlin dedim Ses güzel. Kadınlarda cennete girecek olanlar bir şey yok mu değil mi? Ahmet Sen geç kaldın Ahmet. Onu sordular. Sen o soruyu geç kaldın. O soruyu çoktan sordular. Cevaplarını aldı gitti. Kur'an-ı Kerim'de aslında Kadın erkek olsun, her ikisinde çiftler var, diyor. Kadın erkek. Ama insanlar tabii, konuşanlar hep erkek olunca, kadınların konuşması caiz olmayınca, sese haram olunca anlatırken de hep erkek e, tarafından anlatılmış oluyor. Öyle erkeğin mutlak üstünlüğü şeklinde bir din anlayışı sahibi insanlar da var. Dedim, ben dedim, öyle yanlış düşünüyorsun falan. O dedi ki yoktu hocam, doğru mu dedi yani? Niye peygamberler hepsi erkekten geldi? Düşündüm, düşündüm. Ne diyeyim şimdi? Ama kadınlardan peygamber yok mu dedim? Yok dedi. demek ki düşününce böyle bakıyoruz, bulamıyoruz. Ama İmam Şafii'ye göre Meryem validemiz de bir peygamberdir. Kur'an'da kadınlardan tek bir peygamber Meryem validemiz diye olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'da tek bir isim onun geçiyor. Diğerlerin hiçbirinin ismi bizzat geçmiyor. Şafii mezhebine göre Meryem Validemiz de peygamberdir. Hanefi mezhebi bunu kabul etmiyor. Yani bu kadarını da duymuş olun. Demek ki kadınların da öyle aşağı atılacak tarafı yok yani. O yönde, o yönde de düşünün. Araçlı senin sorun başka anlaşılır. Sesli sorsan mümkünse. Değil mi? Sesli sorabilirsiniz. Peygamberlik işi zor değil mi? <gülüyor> Melekler veya cinlerle görüşmek mümkün mü? Cin ve melekten levh-i bilgiler alınabilir mi? Hayır hayır levh-i mümkün değil de sadece arada bir sürü uyduruk şeyler bazen de kaçamak bilgiler yani dıdırısının dıdırısını alıp getirirler sana vahiy gibi gerçek gibi anlatırlar sonra da senin peygamber olduğunu söylerler böylece yoldan çıkmanı isterler melekler. ama dünyadaki işlerle ilgili bilgileri sahip olur yani bu dünyayla ilgili birinci kat semanın üçüncü katına kadar birinci kat semanın üçüncü katına kadar levh-i ise dördüncü kat semanın dördüncü tabakasında dolayısıyla oraya ulaşmaları mümkün değil şeytan dahi uğraşamaz leh mahfuzdakinden asla bir şey alıp getiremezler. Onun, ama cin, cin ve cin cinle uğraşanların çoğu, onlara getirilen bilgiler dünyadır. Dünyada, dünyaya çok yakın kısım, bu e, üniversitimle ilgili, bu kainat bize çok yakın olan e, bölümlerle ilgili e, o yukarıya çıktıklarında onlar yanarlar, yok olurlar. Korkarlar vücutları ona müsait olmadığı için. Evet hocam. Ya çok, çok pardon yani benim sorunlarım bitmişti ama konu açılınca aklıma arkadaşlarla tanıştı, tartıştığımız bir e, mikrofonu yaklaştırayım biraz. Sesi yedir inşallah. E, konuştuğumuz bir konu geldi aklıma. E, ben biraz e, başka türlü e, savundum fikrimi. Dedim ki ben şöyle bir şey dedim. İnsanoğlu yani insanlar hani allah Teala dedim bu e, yeryüzü bu yani dünya dediğimiz eee yaşayan insanları şeyden sorumlu tutmuştur işte Kur'an-ı veya işte bu imtihandan. Dedim ki, atmosferin dışına cinler bile çıkamadığını ben bir yerde okumuştum. Yani bu atmosfer dediğimiz dünyayı saran tabakanın dışında çıkamadığını düşünmüştük. Sonra bana dediler ki, ya dediler ayet var bak kaç yerde yazıyor işte ev kainatı yaratan işte hmm, ya şimdi aklıma gelmedi. Bütün şey alemleri yaratan Rabbin işte eee bütün evren, hani sonsuz bir evren, hani bizim hani tahmin bile demeyeceğimiz, aklımızın e, alamayacağı kadar e, büyüklükte bir e, şey. Hani burada dediler, e, bir canlı yaşamaz olur mu ya, bir şöyle şey mi olur? Ben de dedim ki, canlının olduğu yerde sorumluluk da başlar. Ben dedim inanmıyorum yani böyle bir e, canlı yaşattım. Ama şöyle dedim, sonra şöyle şunu kabul ettirdiler bana. Dediler ki, insanoğlu değil de, hani bahsettiğimiz cin gibi şey dedim ki yani cinler yani melekler zaten e, cinler dedim şeyde dünya e, atmosferi içinde hani melekler daha üst e, bizim bilemediğimiz şeyde e, katmanlarda olabilir. Hani yaşayan canlar ama insanoğlu gibi değildir dedim. Yani bir sorumluluk verilmemiştim dedim. Tabi orada kaldım. O beni açtı zaten gerisi. Onlar da zaten cevap veremedi. E, yani insan ondan başka sorumlu yoktur dedim. Yani yer yaşamış şimdiye kadar gelmiş geçmiş. Yani başka bir canlı da e, ben inanamıyorum pek dedim yani bizim yaşadığımız dünya dışında. Bilmiyorum. Hani çıkamadım iş için açıkçası. Buyurun. <gülüyor> evet evet. Şimdi e, bu dünyada önceden diğer varlıklar var mı yok mu tartışması açık. Yani bu konuda geçen söyledim. Kur'an-ı Kerim'de eğer olmasaydı Melekler yeniden yeryüzüne kan dökülecek, ifsad edecek bir topluluk mu yaratacaksın diye tespit etmezlerdi. Kim? Yani var olduğunu biliyoruz ama Hazreti Adem'den önce altı tane farklı kavimler, farklı yaratılıştaki irade ve sorumluluk sahibi canlılar var olduğunu biliyoruz. Bu bilgi kesin değil ama tahmini. Çünkü Ayet-i gelişinde de bu gizlilik şey var. Hocam çok özür dilerim. Ee, bir dakika, bir dakika. dakika. Şimdiden bir şey söyleyeyim. He. Her buyurun, canlı sorumluluk sahibi değildir. Ancak iradesi varsa, iradesi kadar sorumludur. Evet, bunu, bunu her zaman unutmayın diye söyleyeyim. Bu çok mühim. Her he. canlı... Hocam bana şunu söylediler de çok özür dilerim. Ee, ondan buyurun. sonra ben şaşırdım. Dedi ki, e, kardeşim dedi, Hazreti ıı, Adem'le Hazreti Avva zaten dünya yokken vardı dedi. Ben orada kaldım tabii bu sefer. Yani cevap veremedim haliyle. Yani Yok, onlar dünyaya sonradan gönderdi falan deyince ben de kaldım öyle. O, o cennetle ilgili bölümü anlatıyor belki. Cennete gittiği diyorum ama şurası belli de cennetten önce neredeydi? Cennette sonradan girdi. Cennetten önce dünyada yaratıldığı üzerinde alimlerin çoğunu bu fikirdi. Cennette dünyada yaratılıp sonra cennete gittiği ve cennetten sonra geri dünyaya geldiği şeklinde bu görüş daha ağırlıklı. Bazı alimler de başka bir yerde yaratılıp başka bir yerde, başka bir dünyada, başka bir alemde ondan sonra da cennete gittiği ve cennetten sonra bu dünyaya geldiği şeklinde söyleyenler de var. Bu konuda bu konuyu tam manasıyla bir, benim de yani bu konuda hangisi daha, hangi fikir daha şey Ama benim daha ziyade bu zamanda bildiğim bu dünyada yaratılıp cennete gitti. Sonra geri bir dünya geldi şeklinde. Efendim ee, başka ne vardı? Bana şey demiş arkadaş biraz orada sitem etmiş de hani diğer konuya yok. Aynı konu yani dünya dışı canlı var mı sorusuyla ilişkili olarak ben sorumu sorarken sorudan bir şey aklıma geldi onu ekledim yani. Onu söyleyince dedim cevap veremedim yani onu söylemiştim ben. Soruyla tamamen alakalı yani bu konu. Ha, yani dünya demiştim, dışında Allah. var mı evet. değil mi? Dünya dışında yok varlıklar... yok şey yok olmaz abi bana şey demiş açıklama bitmeden diğer konuyu sormuşum dedi işte hani Adem Havva dedim ya varmış hani şeyden önce o bana yazmıştı ben ona karşı dedim hocam size demedi bunu. Tamam ee, melekler veya cinlerle görüşme mümkün mü cin ve meleklerle hava cevap verdik konu açılsın Bumin abi sonra diyor o da. dinozorlar var diyor yani bu bulunan e, varlıklar var dinozorların bilinç boyutu nedir? mükellefiyet boyutunda mıdır? Yoksa hayvanlar boyutunda mıdır? Bu tahminim. Bu zamanda bilinen dinozörler de insan boyutunda bir bilinç olduğu belli değil. Lehb-ı mahzudan bilgiler almasın. E, mümkün de Çünkü Süreyi Tebari ve Rahman'da bu konuda e, çıkabiliyorsanız çıktığınız kadar e, çıkın. Ama diyor hayır oradan bir bilgi, bilgi alamazsınız. Anca bir sultan olacak diyor. O sultan dediği güç e, cinlerin de e, e, peygamberleridir ve peygamberisi olan e, cinlerdir. Onların dışında müsaade yok. Yani iman ol edecek, sonra onların peygamberlerin yolunu tutacak. İnsanlar için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla iman etmeyenler e, asla e, üçüncü ve dördüncü derecede e, sırlara sahip olamayacak. Yani o makamdaki sırlara. Evet. Suudi Arabistan'da iki metrelik Hazreti Adem'in kemiğini bulmuşlar. İnternete okudum. ya Ben bunu ilk duyuyorum Ahmet. Ee, gerçekte ilginçmiş. E, link varsa ortaya o da bakalım. Melis Berlin ne diyor? O yalan oldu ortaya çıktı diyor. Ya Bir bakalım biz de bakalım. Ama yalan da olabilir. Yani... Kitapta var olan bilgiler. Ee, baya 20 metre falan olduğunu tahmin ediyorlar. Yani bilgi olarak. Ama bulun, bulunma nedir? Montaj mıymış o? Evet. Ha soru şu. <gülüyor> görüşmek derken insan insana görüşmek değil. Evlilik falan gibi şeyler onların alemle o insanın vücudunun içerisinde olan bir şeydi. Ee, o şekilde bir olay. Dolayısıyla bunun nasıl olduğundan hariç Buna verecek cevap evettir. Ama nasıl oldu? Farklı bir alemdir. Dolayısıyla o insan normal insan durumundan çıkmıştır. Dolayısıyla o öyle bir insanlarla balıklarla ilişkiye geçmiş demektir. Ve ee, onlardan olan çocuk da onların cinsinden onların alemine gidiyorlar. Dünyadan olmuyorlar. Ancak dünyada olan dünyada bir insan olduğu zaman çocuk meydana geldiği zaman annesindeki hastalıkları taşıdığı zaman da burada cin ve şeytanların dahli tesiri ve onların da ilişkisi ondan sonra devam ediyor. Böyle dünya gelen çocuklar tarihte olmuştu. ve Bunlar da bu şekilde yarı insan, yarı öbür tarafa meyilli vücutlar olarak yaşamışlar. Tarihte Peygamberimiz sallallahu aleyhi zamanında da böyle bir kütürüm insan vardı. Peygamberimizi gördüğün zaman gözünü ondan alamamıştı. ve Yüksek bir seviyede, hatta filmlerde bunu işlerle Böyle insanların omuzlarını götürdükleri böyle sakat bir adam gösteriliyor. Bunlar insanlar normal bilmeyeceği şeyler hakkında bilgiler edinirler. Vücut yapıları olarak önceden bu bunların vücutlarında muhakkak öbür insanlarla bir ilişki söz konusu. Efendim, ne diyor? Aha bu bu şeyin Bu Ahmet kardeşin gösterdiği. Yerdeymiş Hazreti Adem bir şey. Ama bunun montaj olduğunu söyle, söyleyenler de var. 17 metreymiş. Evet benim kitaplarda duyduğum da 20 metreye yakın diye kitaplarda, tarih İslam tarihi kitaplarında e, gösteriliyor. 40 arşın diye. Dolayısıyla e, ya 20 ya da 40 şeklinde e, arşın bir metreden biraz az. 45 santimlik bir şey. E, 45 santime bir arşın deniyor. <gülüyor> de. dakika sıkmışak. Ben 5 dakikalık az fazla. Tamam 5 dakika. Şu yani bir, bir, bir, bir şey Tamam 5 dakika. Evet, e, biraz sonra müsaade isteyeyim onu inşallah. başka da e, Musa ordaysan Buhari'de var değil mi? Buhari'de 70 arşın. 70 arşın mı geçiyor? Yani 30 metre, tamam. Ben 40 diye biliyorum ama demek ki buharide öyle şekilde geçiyor. Astral seyahat nedir? İnsan uyku halinde başka insanların ruhlarıyla nasıl görüşebiliyor? <gülüyor> Buna nasılını sormak yerine oluyor mu olmuyor mu diye. Çünkü aslında girersek uzun gide. Evet, bunlar olur. Ama o alemle ilgilidir, buralardan oluşan bilgiler. Kişiyi bağlar, ilmi bir değeri yoktur. İlmi bir değeri yoktur derken yani ilim olarak bunlar. E, ben işte böyle seyahat yaptım, böyle böyle. Sen iyi adamsın, sen akıllı şu bilgi aldın falan. Bunlara itibar edilmez. E, bu bu şekilde çoğu arkadaşlar tasavvufta da bilgiler aktarıyorlar. Sonra bunu ayet hadismiş gibi sunup niye hocalar bize dediğimiz tutmuyor? Çünkü tutulmaz. Hep sizin rüyalarınızda da. Efendim ayet, hadis e, hükmünde olsaydı ye, ye, yeryüzüne yeni yeni dinler çıkardı. E, o zaman son peygamber, son din demezdik. Sizi de oraya sıralanmamız gerekirdi. Dolayısıyla neden biz FETÖ veya buna benzeri inançta olanlar reddediyoruz? Onun için. Rüyaların ibret alınacak tarafı vardır ama delil olarak rüyalar kabul edilmez. Özellikle peygamber olmayanların salih insan olmayanların rüyalarına asla ve asla itibar etmeyin. Çünkü salih insanların rüyaları çevresini etkiler asla bağlamaz. Etkileme yönünden neresine kadar etkilenebiliriz? İbret alacağız. Yani bir de çıkan rüyalar. Rüya var ve o da çıkıyorsa bu rüyaların İslamiyet'te ibret alınması gereken şeylerdir. Bunu da çoğu insanın doğru yorumlama rüya tabir ilmini çok iyi bilmesi lazım. Bir ara rüya tabir ilmiyle ilgili de bir şeyler anlatabiliriz inşallah konuşabiliriz. <gülüyor> rüya tabiriyle ilgili, e, ahlat az, az, az, az, az, az diye herhalde ah, e, yani e, boş rüyalar yiyip içip düşündüğünüzü e, etkisinde kalan beynin e, ortaya çıkardığı rüyalar vardır. Bunlar vehimden öteye bir anlam taşımaz. Bazen de bu rüyaları çok görmek insana zarardı. Adı adigas ahlam değil mi? Evet Musa. Evet. Ee, tabii beş dakika içerisinde tasarlıyorum. Çünkü beş dakika müsaade aldık. Ondan sonra evet şimdi dergaha gideceğiz. Gerçekten. Musa değil mi? Anlıyorsun sen bizi. Musa ne anlayacak ya? Adam evli değil ki ne anlasın? Evli olanlar anlar derdi.